Aletin fil Evet arkadaşlar daha önce Yüce Rabbimizin isim ve sıfatla alakalı ulu sıfatını ey üste oluş ondan sonra hayret etme, sevinme, gülme sıfatlarını işledik. Bugün yine yukarıda oluş Deel mi? Uste oluş. Yani yukarıda de üstte oluş sıfatını işleyeceğiz. değil mi? Burada kalmıştık. Hatırlarsanız. Ve kavluhu fi rukyetil marid. Allahu, lezhi fi semai tekaddeses muk. Emruke fi semai vel ardi kema. Rahmetuke fi semai ceal. Rahmetake fil ardi gfirlene. Hubene ve khatayane. Ente rabbu tayyibin anzele rapturen met en schaafen met schaafen ala deze deze wijn februari februari dus je kunt dus hier maar dat we houden we hebben het over een zwakke zelfs al te zwak is insha Allah een beetje dan kunnen we deelnemen ja ja ja niet alleen geld in de suijes, die ook hier aan de woud waagairu. Abu daut waagairu baskalari waait het misluur. Wakaluhu, alle tatmanuni waana aminu memphis sama. Hadithun sahih. Wakaluhu, wal arushu fal wallahu Fawkal kal arsh. Wahua yalamu ma Hadithun Hasan. Rawa'u Abu Dawood, Wagayru Wqauluh ijariyah, ein Allah. Qalat fi al-sama'. Qal man ana. Qalat anta rasul Allah alaihi s-salam. Qal aqtqha, fa inna mu'mna. Rawa'u Muslim. Arabchametlin Biliyorsunuz önceki bölümlerde ayetleri okuduk. Yani yüce Rabbimizin üstte oluşuyla ilgili, Ey yukarıda oluşuyla ilgili. Şimdi bu hadislerin metinlerini okuyalım. Demin zayıf dediğim hadisin de metnini okuyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Hasta olanın rukye okumak suretiyle tedavisi hakkında şöyle buyuruyor. Ey semada olan Rabbimiz Allah. Ey yani burada bizim için bu metinde Konumuz gereği, ihtiyaç duyduğumuz bölüm bu. Rabbenallahu lezi Sema kısmını yani delil getirmiş e, ey semada olan Rabbimiz. Allah ismin pak ve münezzehtir. Emrin hem semada hem yerde geçerlidir. Nasıl ki semada rahmetin varsa yeryüzünde de rahmetini ihsan et. Günahımızı bağışla, hatalarımızı bağışla. Sen iyilerin Rabbisin. Rahmetinden bir rahmet. Şifandan bir şifayı bu ağrıya indir demiş. Hadisin dipnotunda da bu hadisin oldukça zayıf bir hadis olduğu söyleniyor. Bunu Ebu Davud'u keyfe erruka veya el-Ma'bud, Ebu Davud e, Ebu Derda yoluyla rivayet etmiştir. Hadiste Ziyade, Ziyade bin Muhammed el-Ensari vardır. Buhari, Buhari ile Nesai onun hakkında rivayet ettiği hadisler münkerdir demişlerdir ee, ve yine devamlı İmam Zehebi Rahimahullah onun hakkında diyor ki ey semada olan Rabbimiz Allah şeklindeki Rukiye hadisini tek başına rivayet etmiştir bu hadisi hakim de bu yolla rivayet etmiştir cami ey yani, e, Elbani Rahimahullah da bunun zayıf olduğunu söylüyor oldukça zayıf olduğunu söylüyor ve bununla ilgili birçok delil var ancak hadis zayıf. Biz bunun üzerinde çok durmayacağız. Açıklama kısmında, açıklama kısmında bununla ilgili yorum olduğu için en azından ona muvafakat eden başka hadisler de olduğu için inşallah biz okuyup devam edeceğiz. Evet ilk hadis buydu. İkinci hadis Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Semada bulunanın emini olduğum halde bana güvenmez misiniz? Aleyhisselatü Vesselam kendisini tanımlarken, kendisini tanır, tanıtırken ne diyor? Emin olarak. Ben eminim. Semada olanın eminiyim. Söze bakın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah Söylesi Vesselam diyor ki, أَلَا تَأْمَنُونِ وَأَنَا أَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَعِ Yani diyor bana güvenmiyor musunuz? Ben gökte olanın eminim. Aleyhisselatü vesselam bu ifadeyi kullanıyor. Hadis sahih bir hadistir. Evet hadis nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Yine tabi hadisleri okuyalım sonra bunların şerhini inşallah bakacağız. Yine Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ve arşın de arş suyun üstündedir. Al arşu ma' me. Ayeshah vassalam. Dieert die al, al arşu ma' me. Ayeshah vassalam. diyor Arş suyun üzerindedir. Allah da arşın üzerindedir. Ve o, sizin in üzerinde? ey, die, die, die, die, die, Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. denilmekte ve hasen bir hadistir ifadesi bulunmamaktadır. Yani şu, o ifadesi hasen olduğu ifadesi fazla diyor. Ee, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye Allah nerede diye sormuş. O semadadır diye cevap vermiştir. Bu sefer ben kimim diye sormuş cariye sen Allah'ın Resulüsün aleyhissalatü vesselam deyince Allah Resulü aleyhissalatü sen bunu azat et çünkü o mümin birisidir demiştir. Hadis Buhari'de ve başka kaynaklarda şey Müslim'de ve başka yerlerde geçiyor. Ey Ebu Davud Nesai rivayet etmişlerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ey semada olan Rabbimiz Allah diye başlayan ilk hadisiyle ikinci hadisi yüce Allah'ın uluv ile faukiyeti. Ne demek arkadaşlar faukiyet? Üste, Üste, yani. Üste oluş. Hani diyoruz ya fauk. fauk. fauk. Bizim Arapçada fauk. Fauk. He, fauk. fauk. Hani fauk. fauk yani fauk. fauk. Yani, fauk. fauk. He, o, o o o. Fauk. fauk. fauk. <gülüyor> hususunda Türklerle Araplar arasında evet. Yüce Allah'ın uluv <gülüyor> ile faukiyeti yani yukarıda ve üstte oluşu hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Bu sebeple Yüce Allah'ın "Eemin <gülüyor> tummen fise mei en yaxsifabikumul arz" ayeti, ey gökte olanın sizi yere batı, batır vermeyeceğinden emin misiniz? Mülk suresi ayet 16. Dikkat ediniz. Mülk suretisi ayet 16'da Allah Azze ve Celle buyuruyor. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Yani siz diyor. Ey semada olan Rabbimiz Allah diye başlayan ilk hadisiyle ikinci hadisi. Yüce Allah'ın uluv ile fevkiyeti hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Bu sebeple Yüce Allah'ın gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? Yani bu gökte olandan kasıt kimdir? Allah subhanahu wa taala. Bazı meallerde bazı meallerde bunun gökte olan melekler diye ifade edilmesi sizi aldatmasın. Tamam mı? Yani orada ey yani Allah azza ve celle gökte olmaz onların anlayışına göre. dolayısıyla burada ne yapıyorlar? E'men tum men hemen orada parantez açıyorlar. Ey gökte olan Meleklerin sizi yere batırmayacağından emin mi olduğunuz? Ama ben yani bir şahsa işaret Ee işaret ediyor işte. Tek bir şahsa. Evet. Hatiktir. Ama orada da şey yapıyorlar işte. Ona bile melek koyuyorlar hocam. O kadar tevil var yani. Ondan sonra ve cea rabbuka bile yap yapıyorlar. "Rabbin geldiği zamana bile" <gülüyor> bir tevil yapıyorlar senede diyeceğiz <gülüyor> yani. Ey ve cea rabbuka vel melaiketu saffa hani melekler geldiği zaman diyecek çünkü vacae rabbu rabbu rabbu gelen sonra ve meleike dudavar yani melekler saf saf durduğu zaman diyor ya ne yapıyorlar onda Rabbinin rahmeti geldiği zaman diye yorumluyorlar ya da şey eee işteni Rabbinin azabı mı böyle bir şekilde bir tevil yapıyorlar onlar evet şimdi burada ayette hadiste yüce Rabbimizin Üste olduğuna delildir Daha önce de şöyle demiştik bu naslardan kasıt semada yüce Allah'ı ihtiva eden bir zarfın bulunduğunu anlatmak değildir. Yani arkadaşlar şimdi ayet dedi ki ey semadaki Allah dedi buradan kasıt bu bildiğimiz semamı yani bu semamı ya da Allah'ı kuşatan bir semamı onu bir zarf içine alan bir semamı değil. Yani bu semadan kasıt ey ala sema. Sema'nın da üstüdür. Niye? Çünkü daha önceki derslerde de ifade ettik dedik ki, yedi kat işte e, sema var. Ondan sonra kürsi var. İşte e, sonra arş var. Arşın üstünde Allah var. Demin ki hadise de geçti. Yerini gelinliğine yine söyleyeceğiz. Şimdi bu naslardan kasıt diyor Semada yüce Allah'ı ihtiva eden, ey onu kuşatan. Nasıl şu an bu ev bizi kuşatmış? Bu ev bizi kuşatmış şu an. Bu oda bizi kuşatmış. He biz içine almış. Yani bundan kasıt böyle değildir. Yani bu semanın Allah'ı ihtiva ettiği bu sema değildir. Niçin? Aksine fi fi hani diyor ya ayette. Fisseme, fi edatı kullanılıyor. Fide da birçok ilim ehli ve dil bilginin söylediği gibi hala üzerinde e, a anlamındadır. Ve birçok yerde fi edatı hala anlamında da kullanılmaktadır. Yani diyor ki fi demek ille de içinde demek manasında değildir. Eemintum men fisseme. Yani buradan kasıt diyor. Içindeki, semanın içindeki değildir. Aynı şu ayette olduğu gibi. Aslında Kur'an-ı Kerim herhalde şurada var. Taha suresi 71. ayet. Buna delil. He, açıp bakarsak. Ve andolsun sizi hurma dallarına asacağım ayeti. O birine bak abi. Hem Kur'an-ı Kerim hem Taha'ya bakın. Siz onu açıncaya kadar ya da semadan kasıt üst cihettir. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriliyor. Hani diyor kökü yerde dalları nerede? He? Bir ağacın örneğini veriyor Rabbimiz. Hani e, güzel söz, güzel söz Allah'a yükseltilir. E, diyor ki ne kökü yerde dalları ise nerede? Semada geçiyor. Buradan kasıt halbuki ağaçların e, uçları nerededir? Gökte değil yani göğe ulaşmamış. Ama semada ifadesi geçiyor. Ey yani üsttedir manasın, manasında geçiyor. Evet üstte yani yukarıda. Ve yine bunu delil olarak verebileceğimiz, delil olarak verebileceğimiz Allah Resulü ve Vesselam'ın şu hadisi var. İrhamı. Men fil ardi yerhamkum men fis sema diyor ki irhamu men fil ard ne demekti irhamu men fil ard peki bu yerden bakınız fil ard Fil geçiyor fil ard eğer fi'den kasıt içinde manası olsaydı o zaman bu hadisten de anlaşılacak olan toprağın içindekilere merhamet edin ki Gökteki de size merhamet etsin olurdu. Fi edatı üstündedir yani. Olan Yani evet. He, yani fil ard demek ey yerin üstünde olanlar. Olan, evet. He, Yani fi'den içi olsaydı o zaman fi toprakta ne var arkadaşlar? Böcekler var onlara merhamet edin. İşte ölüler var evet. onlara merhamet edin. Ey yerin üstünde yaşayanlar, yer yüzünde yaşayanlar. Onlar hariç olur. Onlar hariç olurdu. Sadece içi kastedilirdi. Tabii tabii. Tahtal olsaydı, ha? 62 olurdu. Kast olurdu. Tabii. Ancak fiden kasıt üsttür aynı zamanda. Ala diye de anlaşılır. Fi cennetim naim diyor mesela. Evet. Mesela işte fi edat, kelimenin edatına, edatına evet, göre. Edat, ey yani e, içinde veya üstte olur. Allah. Biz mesela bizim Arapçamızda var. Mustafa Hocam beğenmedi. Mesela diyor ki ne? Mesela en nizam, nizam nerede? Soruyor hepsi. Diyor yara. ki diyor filistoh. Filistoh. Yani damın içinde değil, üstünde manasındadır. E yani bunu bütün Arap bilimcileri de böyle olduğunu kabul eder. O Arap ayeti açtık mı? <gülüyor> Taha, Taha 71. Arapça metnine bakacağız yalnız. Taha 71. Taha 71. Lütfen. Kale amintum lehu kablen azelekum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من من خلاف ولا صلبناكم في جذوع النخل ولتعلمون اينا جذوع النخل وراس جذوع النخل جذوع النخل ارجع ارجع الى هذا الكلام الاخر جذوع الكلام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 Bütün Arap bilimcilerine göre, deminki hadiste özellikle bu konuda İmamı ı Elbani'nin fi edatı üzerinde durduğu ve bunları topladığı bir şey var. Ee, bu Uluv sıfatında İmamı ı el-Uluv'a kendisi bir şey yaptı, e, e, bir tahriç yaptı ve bu tahrişte de tuttu orada fi edatı üzerinde döndü. Yani buradaki o böcekler örneği şu bu. Allah Azze ve Celle diyor e men gökte olanın biz buradan anlıyoruz yani gökte olanın ey göğün üzerinde olanın çünkü Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın üzerindedir bu sebeple e, mesela Muattı'la diyor ki diyorlar ki siz nasıl dersiniz Allah semadadır Allah'ı bir zarfın içine koydunuz biz ise diyoruz ki Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir Allah Azze ve Celle kendisine nereyi nispet ettiği zatı ile oradadır. Dolayısıyla Allah kendi zatına arşın üzerinde olduğunu nispet etti. Ve bu böyledir. Ve bu ifadeleri kullanan da yine Allah azze ve celle'dir. Fi ey göğün üzerinde. Bizim bundan anlayacağımız yüce Rabbimizin hepsinin üzerinde. Yani emintu men fi sema ey yahsifa bikumul ard irhamu men ard yerhamkum men fissema. Fi semadan ey Ey ala sema. Ey ala sema. Böyle bir tören gibi oluyor eğer kapatırsan. <gülüyor> Açılınca da kapatınca da biraz öyle bir şey oluyor. Şimdi o demin zayıf dediğimiz hadisin şerhi devam ediyor. Sözü geçen rukye okumak yoluyla hastaya şifa talebinde bulunmak, tedavi etmek hadisinde rububiyeti, uluhiyeti isminin kutsallığı, yarattıklarının üstünde oluşu Ve şer'i ve kaderi emrinin umumi oluşu belirtilip ona senada bulunularak tevessülde bulunulmaktır. Yani ey yani Rukiye yaparken ne oldu? Allah'a tevessülde bulunuldu o hadiste. Yani Rukiye yani okuyarak yani Allah'ın öğrettiği ayet ve dualarla Allah'tan şifa dileyen bir tedavi şeklidir. Bütün semavettek, semavettekileri kuşatan rahmeti vesile olarak zikredilip yeryüzünde bulunanlara da rahmetinden bir pay ayırması istenmektedir. Arkasından büyük ve küçük günahların bağışlanması için yalvarmaktadır. Sonra da yüce Allah'ın kulları arasında hoş ve temiz kimseler olan enbiyalar ile onlara tabi olanlar hakkındaki özel anlamıyla rububiyeti vesile kılınmaktadır. Bu, bu rububiyetinin eserleri arasında ise onları din ve dünyanın gizli ve açık nimetlerine gargetmiş garg etmiş olmasıdır. Yani diyor ki ne Allah'tan şifa dilerken onun ismini zikretti, onun rahmetine değindi, ey onun rububiyetine değindi. Böylelikle onun bu isimleriyle de kendisine, e, kendisine tevessülde bulundu. Yüce Allah'a bu çeşitli vesilelerle yapılan bir duanın hemen hemen reddi mümkün değildir. Bundan dolayı Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dua yapıldıktan sonra ne kadar hastalık varsa mutlaka ortadan silen Allah'ın şifasını istemek için dua etmiştir. Ancak bu bahsi geçen bu dua sahihlerimiz arasında nedir? Yoktur. Ancak sahih olarak bildiğimiz dualar var mı şifa için? Elbette var. Dolayısıyla işte bu e, yani cen ve tadili yapılmış olan sahihler dururken ki zayıfa zayıfla böyle bir şeyi yapmaya ihtiyaç yoktur. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, birçok yerde geçen yani sahihlerimizde geçen dua ederken özellikle rükke yaparken okuduğu dualar bellidir. Ayetler belli, dualar da belli. Mesela hasbiyallah la ilahe illahü aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arçel azim bunu yedi defa okumazsın waar, e, en als je wilt, dan wordt je genezen. Bij de drie keer is een doel. Als je het doel de drie keer hebt bereikt, is een doel. Het is een doel. Het is een doel. Het is een doel. een Sahih bir hadis, bir dua getirelim ondan sonra bu şerhi anlamaya çalışalım. Anladınız değil mi? Bu duasında Allah'tan başkasına yalvarmamıştır. Bu duada Allah'tan başkasına yapılan herhangi bir yakarma yoktur. Bir takım zatlarla, şahıslarla filanın hakkı, filanın yüzü suyu hürmeti ve buna benzer ifadeler ile vesileler kılan, aracılar, aracılar koyan kabir abidleri acaba bunun farkına varırlar mı? Yani diyor ki şu duaya bakınız. Yani zayıf bile olsa siz şu duada şunu gördünüz mü? Ey falan veya filanın yüzüsü hürmetine ya da falanı aracı kılan kabircilere çağrıda bulunuyor diyor ki ne bakınız diyor. Ki Allah Resulüsül Sette'vesselem eee Aişe Sette'vesselem'den sahih olarak gelen nakillerde bile böyle bir dua yok yani Aişe Sette'vesselem demedi ki İbrahim'in yüzüsü hürmetine Aişe Sette'vesselem ya da Nuh'un yüzüsü hürmetine. Nou, de Binur, hoe zie je dat in je? Ik zie het, ik zie het, ik zie het, ik zie het, ik zie het, ik evet. Evet. ik zie het, ik zie ik zie het, ik Evet. ik zie het, ik zie ik zie het, ik zie ik zie het, ik zie ik Yani ha, insan gibi değil ki. İlim ehli diyorlar ki hiçbir mahlukun Allah üzerinde hakkı yoktur. Evet. Yani bu manada yani falanın hürmetine filanın hürmetine gibi. Hürmetine, yani ancak yani. kendisi Aleyhisselatü Vesselam mesela bu tevessülü yanlış anlayanlar da mesela diyorlar ki ama geldi ona şöyle dedi gözlerinin açılmasını istedi. Dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam orada yine dua ediyor yani. Yine Yüce Rabbimizin tevhidi koruyarak ona ey Dua ile ona sığınıyor ve Allah ve Vesselam mesela e, şifayı hastaya şifayı dilerken yine Allah Azze ve Celle'den istiyor. Dolayısıyla bu kaide budur. Ancak hiçbir duada Aleyhisselatü Vesselam demiyor falanın hatırı için buna şifa ver. Cebrail'in hatırı için veya şunun arşının hatırı için Aleyhisselatü ve Vesselam söylemiyor böyle. Yaşamıyorum burayı. Şey diyor ki bunları aracı yapınlarla.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 Arş nerededir arkadaşlar? Üçünün üzerindedir. Peki Rabbimiz nerededir? Arşın Arşı üzerindedir. Işte bu. bu kadar. Hadisinde hem Yüce Allah'ın arşının üstünde oluşuna hem ilminin bütün varlıkları kuşatmasına iman bir arada zikredilmektedir. Yani diyor ki Allah arşın üzerindedir'e iman eden kimse... Schel inanmayacak. ja, yani, o çok uzaklarda. Öyle değil yani. Ey Allah zat zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, de zo, zo, zo, zo, wel semen, wel vasaru, veel meer... Was... E. Mane, Jani. Ende, Mene. Ende, Mene. Jani, heer, het is een Ja, het is een goede inzalla. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, alpha. Maar, Hani birisine sorduğumuz zaman Allah nerededir? Derse ki her yerdedir. Bu söz doğru bir söz. Ancak ona deriz ki, yani sen her yerdedir derken yani ne kastediyorsun? Eğer zatını kastediyorsa, Yüce Rabbimizin zatını, anladınız mı? Zatını kastediyorsa, ona deriz ki hayır, Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Ancak işitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyle, Her yerdedir derse bu doğrudur. Şu an Allah Azze ve Celle bizi iştiyor, ve görüyor ve her şeyi iştir görür. Her şeyden de haberdardır, her şeyi de bilendir. Bizim hakk budur. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi zatının nerede olduğunu haber verdi. Arşın üzerinde olduğunu haber verdi. Nerede o hadis süresinde? Bu var dedi. Halakas-ı temavadir.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 Yani şerh ediyoruz deminki hadisleri. Evet. Yakınlığı halinde bile üste yüce olan, üste oluşunda, yüceliğinde bile yakın olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ey yani hem bize yakındır, hem üstte oluştur. E üstedir. Hem üstedir, hem bize yakındır. Ey yani kullarıyla e, Allah azze ve celle kullarını işitir, görür ve bilir. Daha sonra geçen bir hadis daha vardı. O da cariye hadisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Allah'ın yarattıklarının üzerinde olduğunu itiraf eden cariyenin mümin olduğuna tanıklığı ihtiva etmektedir. Bunu kısaca anlatalım. Muaviye i̇bn Sülemi isminde bir sahabe. Kendisi kendisi İslam'a girmiş daha sonra Mescide geliyor bir gün. Mescitte de namaza duruyor bakıyor ki bir tanesi hapşırıyor. Kendisi namazda olduğu halde diyor, dönüp ona diyor ki diyor irham ikallah o kişiye. İrham ikallah deyince insanlar ona bakıyorlar yani böyle niye namazda konuşuyor diye. O çünkü namazda konuşulmayacağını bilmiyor. Namazda olanlar ellerini çırpıyorlar falan böyle vuruyorlar. Ondan sonra... O hala böyle bakıyor diyor ki niye şimdi bana böyle yiyecek gibi bakıyorsunuz. Hala konuşmaya devam ediyor yani. Anladınız mı? Namazda konuşmaya devam ediyor. Sonra namaz bitince ona durumun bu olduğunu öğreniyor Aişe A.S. gelip ona söylüyor. Diyorecekler. He Aişe A.S. ona diyor ki ne? Bizim bu namazımızda diyor dünya kelamı yoktur. Bizim bu namazımızda dünya kelamı yoktur. Yani ey konuşulmaz diyor. Muaviye İbn-i Süleymi kendisi anlatıyor bizzat. Diyor ki ne? Aleyhisselatü ve Vesselam bana o kadar yumuşak davrandı ki onun bu yumuşak davranmasından ötürü ben de yüz buldum. Yani ey yani fırsat buldum. Dedim ki yani izi ben bu derdimi ona söyleyeyim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Hadis Müslim'de kayıtlı arkadaşlar şu anlattığım. Dedim ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam benim bir cariyem var. Cariye yani bir kız çocuğu. Bu cariyem benim koyunlarımı otlatır. Koyunlarımı otlattığı esnada kurdun birisi benim koyunlarımdan birini kaptı. Cariye bana bunu söylediği zaman ben çok üzüldüm. Ben de oğulları gibi bir oğluyum yani insanım. O an kızdım ve buna bir tokat attım diyor. Ey Allah'ın Resulü Aleyhi Vesselam sonra da yaptığıma pişman oldum. Bunun kefareti nedir? Bunun kefareti nedir? Yani ben ne yapayım da Rabbim beni affetsin. Çünkü o cariyeye zulmetmiş oldu yani. O attığı tokattan ötürü. Diyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o cariyeyi bana getir. O cariyeyi getiriyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü yanına. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor cariyeye. Diyor ki ya cariye eynağullah. Ey cariye diyor, Allah nerededir? Dikkat edin. Ya cariye, ey Allah, Allah nerededir? Cariye diyor ki, وَهُوَ فِي السَّمَاءِ Cariye diyor ki, ey o semadadır. Yani kasıt nedir arkadaşlar semadadan? Üstünde. Yani üsttedir manasında. Yukarıda. Evet. Diyor ki, Ayesha Vesselam Devamla, "Ene die diyor. ben ik diyor. Diyor. je, die je, en de Rasool sen de Rasool Allah Vesselam. O zaman Ayesha Vesselam ona diyor ki dönüyor o Muaviye'ye, onun sahibine, Diyor ki. ik, atik Muaviye Maaviye, mu'mine, ey Muaviye diyor. Onu onu azadet. Yani sen demiyor muydun, ben bunun kefareti nedir? Ben sana söylüyorum. İşte ben bu kıza sordum. Ve bu kız verdiği cevaplarla mümin olduğunu ortaya koydu. Mümine olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla mümine olan bir kimsenin de sen ona eğer kefaret ödemek istiyorsan onu özgürlüğüne kavuştur, azat et. Şimdi bir. Şimdi bir soru soracaktım da abi. İstersen açıklayayım. Ha, buyurun söyle. Burada sükun ediyor değil mi Peygamber Efendimiz? Kabul ediyor yani. Evet, evet. Sükun etmiyor. Aysel ve et selam pastik ediyor, onaylıyor. Diyor ki innehâ mu'mine. Onun mümin ifade ediyor. Aysel selam. Yani, hani diyor ya canıya diyor, eynağullah diyor ya Peygamber Efendimiz. He. Hani diyor, semâ diyor. He, yani, semâdadır, evet. İşte bu hadisi diyor, o tarafa niye söylemadın abi? Kardeş Siz o konuları konuşmadık ki. O bu hadisi biliyor. Benden, senden iyi biliyor. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, ben sana deneyim. Bunu kabul etmiyor. Bak bak. hadisleri kabul etmiyor. Bak bak ben söyleyeyim. Allah Allah. Aynısını tartıştım ben bu Olur, söyledim. hadis söyledim. Yok hadis yok dedi. Bak bak. Allah Allah. Kabul etseler bile sahih muslimi kabul ediyorlar. Bunu tevil ediyorlar. Demin dedim ya başını alıyor ortasına alıyor. İbni Teymiye'ye nasıl iftira ettiğini söyledim. Yani bunu. Ey bunu diyecek yine yani. O yani diyecek yine Allah'ın rahmetinin güsamede olduğunu kastetti. Ne diyeceksin yani böyle. Çok aşırı sapıtıyorlar. Neyse, bakın dikkat edin ki biz zaten o konulara girmemiştik o vatandaşla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam, birinin mümin olduğunu, mümin mümine olduğunu anlamak için ne diyor ona? Nasıl bir soru soruyor? Allah nerededir diyor. He? Akdiye, Eyvallah. Akide He? Akidesini akide. Allah nerededir sorusuyla Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkartıyor. Yani ona... Ee, Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın akideye yani ne kadar önemsediği ve isim ve sıfatın önemi ortaya çıkıyor bu hadiste. Ondan sonra diyelim ki cariye yanlış yaptı. Hadi diyelim bu cevabı beğenmedik arkadaşlar. Resulullah beğenmiş ve Vesselam. Ama bugün beğenmeyenler var. Diyelim ki cariye yanlış yaptı. Yanlış cevap verdi. Ehli sünnet ittifakla şunu inan, şunu kabul eder ve şunu ikrar ederler ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem münker olan bir şeyin karşısında susmaz. Onu uyarırdı. Eğer hata yaptıysa. Aksine ne yaptı Ali sallallahu tasdik etti. A'tiqha ya Muaviye, innaha mu'mine. Onu salıver diyor. Aisset sallallahu aleyhi ve sellem ona demedi. Mesela <gümüş> eğer eğer diyelim ki e, e, diyelim ki cariye yanlış yaptı. Ben size soruyorum. عيسى وسلام زمان سبحان الله يا جاريه كيف يكون ربنا في السماء هاشه يعني ما هيك يعني اذا غلط اذا غلط قالت غلط الجاريه عيسى وسلام يعني قال قال لها احسنتي يعني صدقتي وقال لها 3000000000 مؤمنه مهم. بدليل به دليل He, he, en ik iman niet alleen maar Ik ben niet alleen een mens. niet alleen maar een mens. Ik ben olduğunu een niet een mens. niet een mens. Ik ben niet een niet een mens. niet een O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam batıl bir iş mi yaptı? Ya da onu da geçin. Allah nerededir sorusunu sormak? Dersen ki semadadır. Allah izah Arşta aşağı olduğuna istiva ettiğini. Ee, şimdi abiler Allah nerededir sorusuna verilecek cevap neymiş? Selam. Yani göklerin Selam. üzerindedir. Peki bu cevap neyin şehadetidir? Mü'min olduğumuzun şehadetidir, öyle mi? Evet. Es-S.A.V. diyor, innehâ mu'mine. Bir, bir, bir, bir. Ama birilerine göre küfür sebebidir, ne diyeceğiz? Yani onu sorma hakkımız yok, arama hakkımız yok onlara ha. göre. Ha? hah. Allah... Ha. Ha. Şey, ah, Diğerisi ah istina Allah. etmez diyorlar mesela bu. Geçen birileriyle tartıştım. Onu sormak yani birine birine, alakalı alakalı alakalı bir laf. Yani. Bir, bir laf geçti, Allah yukarıdadır dedi, Allah şahit demek. Bilhâle de o lafı kullanma. <gülüyor> ben oğla tartıştım orada Arkadaşlar Allah yukarıdadırdan kalsın Bu sema de, işte Allah Allah Allah Öyle çocuk Öyle tartışma vardı bir yerde Bir de müdahale etti ha. Allah azze ve celle yukarıdadır Aynen yani böyle diyeceğiz Çünkü aysel ve sellem soruyor ve o cevabı alıyor Veda ve Veda hutbesinde aysel ve sellem diyor Şahit ol Yarab. Şahit ol yarabb Ey parmağını gökten Aynen öyle Ve daha bir çok var zaten Bunları işliyoruz De de. Niye söylemedik ki? <gülüyor> hey ben ya. sana söyleyeyim aga. Onlar diyorlar ki duanın kıblesi böyledir. Gibi göktür diyorlar. Yani kulup var. O kardeşim var gözünüz şey. bilmiyorlar. Zaten biz isim ve sat konularına giremedi. Girseydik çok şey vardıayım söylenecek. <gülüyor> yani ben şu an sadece <gülüyor> biz biz işliye işliye buraya geldik. <gülüyor> Yoksa delil çoktur.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 Yüce Rabbimizin üstü olduğu ile ilgili. Secdede bile diyoruz ki ne? Sübhane Rabbi el a'la. Evet. Yani yüce olan, yüksek olan, her şeyin üstünde olan Allah'ı bütün noksanlıklardan evet. tenzih ederim şeklinde biz tesbih yapıyoruz. Yani yüksek yani yüksek olması e, büyüklüğü mü? diyor diyorlar. He azim yani, yani, yani o kasıt odur. Üstün Evet. Yani. Ha biz biz inanıyoruz ki hem üstün. Yani değil ama üstün. Ha biz istiyoruz üstündür. Biz inanıyoruz hakimdir biz ama biz inanıyoruz karşımız üzerindedir. Niye? Çünkü ayet mesela diyor Allah arşın yani üzerindedir. Değil, her yerde ama üstün diyor. Evet. İnşallah biraz daha burayı tetkik edelim. Ee, neredeyiz biz? Kaç Evet, dolayısıyla bu hadis, bu soruya verilecek cevabı da delildir, bu, bu soruya verilecek cevabı ve böyle soru sormaya da delildir, tamam mı? Yani birisine sorduğunuz zaman Allah nerededir? Eğer derse her yerdedir, ona deriz ki bundan kastın nedir? Eğer derse işitmesi, görmesi ve bilmesiyle, ey zatıyla her şeyin üstündedir, sıfatlarıyla her yerdedir, derse biz deriz ki sen doğru söyledin. Hani cariye gibi direkt demeyebilir ve huve fisseme. Her yerdedir der. Ancak bu her yerleri iyi anlamak lazım. Ama yok bundan kasıt Allah Azze ve Celle zatıyla her yerdedir derse bu sapık bir görüştür. Tamam mı? Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam maviye ey Maaviye demin Basit kardeş de güzel söyledi e emintum men fisseme e, e emintumdan kasıt diyor iman etmektir. Yani siz Gökte olandan im iman etmişseniz gökte olana onun sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Dolayısıyla orada da iman var. Cariyeye söylenen sözde de inneha mu'mine. o müminedir diye iman söz. Yani, iman, He, iman. i̇man budur demek ki makbul iman budur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Nisa 115. ayette ne buyuruyordu? Waarmee je shakker Rosule min badi maat abeyenalehul huda? Waar je tabby roy rasabili mukmini nu al lihi maatawelle, wanuslihi jehanem wasa atmosira. Sina kadashal bohadis bisebel lodu? Net me? Net. Allah ze waagele, ki, kim. Hakken de snebel loduktansondra. Rosule muhalle fete darsa, I sent. Nu is het niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Onların sözü ya Resulullah'a muvaffakat edecek Aleyhisselatü Vesselam ya da muhalefet ettikleri yerde rütbe ve makamlarına bakılmaksızın kim olursa olsun Allah Aleyhisselatü ve Vesselam'e muhalefet varsa hemen onun o sözünü reddederiz kabul etmeyiz. Çünkü doğru akide budur Allah Azze ve Celle Hücura suresinde diyor ki Allah ve, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ey başkalarının görüşlerini onların görüşlerini onların emirlerinin önüne geçirmeyiniz. Allahu Teala ve Resulü'nün önünde sesinizi yükseltmeyin. Ey yani hem zahiri manada yükseltmeyin hem de hiç kimsenin görüşünü onun görüşünden önce kabul etmeyin. Siz bir ne dersiniz ki Allah öyle öyle diyor ki ne? İmam-ı Şafii böyle dedi. Allah Resulü böyle buyurdu der ki ne? İmam-ı Buhari de böyle dedi. Allah onlara rahmet etsin. Ja, Ik ben Abbas, anh, var ya, ben diyor size Allah Resulü böyle de belofte van de belofte van de belofte van de belofte van de belofte van de belofte van de van de belofte van de belofte van de van de Tergeman Kur'an. de Tergeman die is modrum. Taliet. Ona wilde de bellie van de Kabul. Anja. Anja. Tergeman en Quran. Ona Kabul. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets in sorry. Niets Zoegen klonda, de derde. een soort mis? We hebben het zoeken. het zoeken. We hebben üstüne. zoeken. subhanallah. zeker. Ik het zoeken. Ik heb het zoeken. Ik Eee, het zoeken. Ik heb het het het het ik ga je zeggen, ik ga je zeggen, ik ga je zeggen, ik ga je zeggen, ik ga je Zaten mi'irac demek yükselmek demektir. Mi'irac, kelime manası, kelime itibariyle de yükselmek demektir. ayet Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Birinci katta şundan iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sonra ne nereye geliyor? Müntehası. Sideh-i müntehaya geliyor ayet Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonrası gidemiyor. Allah Azze ve Celle ile konuşuyor. Yani düşünelim. Bu her şey açık delildir. Bunlar niçin bizim mantığımızı felç etmeye o, çalışıyorlar? Allah'a korkuyor. Evet. Evet abile şimdi dördüncü hadisi okuyalım. Ee, az önce geçen o da şuydu. Şöyle tane nokutuzu mesul söz biçim. Değeyim süresi. Tam oradan söz. 35 hadis. He. O kim? Oku abi. Baktığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sakmadı, zıbatıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilerinden başkası değildir. Çünkü onu güçlü, kuvvetli, üstün, yaratılışlı bir biri Cebrail öğretti. Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruladı. Sonra Muhammed'e yaklaştı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 onun yanında yani yükseklerde Mülteğe, onu gördüğüne müteğe, dair bitiş bitişiriden müteh. Evet. Bitişiriden en evet. yani, son değil mi? Sidre müteh. E Sidre, Sidre, Sidretü'l-Münteh. Ma'ana Sidre yani. Ve şur Sidretü'l-Münteh. Vallahi ne bileyim. Ya ismi istirme. yani böyle Allah bilir artık. Gaybi bir şey yani. Şimdi biz sidir ağacını Ama sorsan biz söyleriz, biz söyleriz yani. Sidir ağacı var. Sorarsan. Evet abi şu son lafızı bir bitireyim şu son metni. Yüce Allah'ı resulünden az önceki cariye hadisiyle ilgili. Yüce Allah'ı resulünden daha iyi bildiğini zannederek. Yani birisi çıkıyor diyor ki ne ben diyorum siz bir bakmayın Resul-ü Seniye böyle böyle söylemiş. Haşa sanki onlar Allah'ı Resulullah'tan daha iyi tanır gibi. Veselam. Sübretül mültaha da son ağaçmış. He. He. Ağaçlar. Dedim ya sidra ağacını sorarsan söyleriz Söylerim. dedim ya. Sıdranın son ağacı yani yarattıklar aleminin son noktası. Sıdra ağacının son ağacı yarattıklar aleminin son noktası. Sıdra sidra, sıdra bir yüksek. Sıdra, sıdra bir yüksek. Sıdra var ya. Bu ağaç bir sidra. Yeni Allah'a bilir hocam ya. Evet abiler. Bu sıfatları yüce Allah'ı Resulullah'tan daha iyi bildiğini zannederek Bu sıfatları nefyeden muattıla ahmaklarına hayret doğrusu. <gülüyor> diyor ki muattılaya, ey Allah'ın bu sıfatlarını tatil eden ahmaklara hayret ediyorum diyor. Bu hadiste görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle kimi zaman başkasına soru sormak suretiyle, kimi zaman da Rabbimiz neredeydi sorusuna da sorusuna bu şekilde cevap verirken. Bizzat bu lafzı kullanmaktayken onlar Yüce Allah'ın nerede oruçuyla ilgili bilgileri kabul etmemektedirler. Yüce Allah'ın nerede olduğunu kimler kabul etmiyor? Muhattıla kabul etmiyor. Ey tatilciler Allah'ın bu ismini yani nef yedenler bu anlamı ayeti okuyun onu ayeti kabul ediyor. Şimdi Nizam kardeş diyor ya abi diyor bunu niye söyleme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 Maiet, Yani beraber olma. Şimdi Allah Azze ve Celle Arsh üzerinde nasıl is kullarıyla beraber? het yani inşallah o yüzden Yüce Rabbimizle ilgili bilgi de en is. bilgidir. İmanın ta kendisidir. O is. bunun üzerinde biraz duralım. Ve is. Ik wil en hij is. Ik wil dat hij is. Ik de dat hij is. Ik heb een sallallahu alayhi اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دب دبة أنت آخذ بناسيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنيني من الفقر روايه مسلم مسلم ذا قيل وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابه اسواتهم بالذكر ايها الناس اربعوا على انفسكم Inna cum la tadrona as a samma wale ra ibe inna basira cariba inna ledi tadrona Hu akrabu ila ahadicum min ronuki rahilati muttafakun hare had Allah, still a sahih sahi muttafakun hare anjak ambush to kodunus zaif oldono soledig had met Gelince. Bu gözlüğü takmışım. Evet oku kardeş. Metni okuyun. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sen oku değil mi? Hadis okuyoruz. İmanın en faziletlisi nerede olursan o Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Bu, zayıf olan hadis buymuş. Zayıf dedik. El-Haysaym Emlu de şöyle diyor. Bunu Tebarani El-Afsat'ta El-Kabir'de rivayet e, etmiş ve şöyle demiştir. Bu hadisi sadece Osman Bin Kesir rivayet etmiştir. Ben derim ki bu sika, güvenilir olmakla ya da cerh etmek suretiyle söz eden kimseyi görmedim. Yani cerh ve tadilde onunla ilgili hiçbir şey söylenmemiş. İyi de denmemiş, kötü de denmemiş. Dolayısıyla bu sebeple zayıf. Bu hadis Beyhak Yesma ve Sifat, sayfa 541'de yine Osman bin Kesir'in rivayetiyle yer almaktadır. Fakat bu Taberani Musnedüş e, Şamiyin, e, bir 305'te Osman bin Said bin Kesir'in rivayetiyle zikredilmektedir ki İbn Hacer el-Tagrib'de onun hakkında sika, güvenilir, abid bir ravidir demiştir. Yine bu hadisin senedinde Osman'dan hadisi rivayet eden Nuhayn bin Hammad da vardır. El Hil'ye etzebi el, el Mizanda onun hakkında şöyle diyor hadisinden nispeten bir gevşeklik bulunmakla birlikte ileri gelen ünderlerdendir. Hafız İbn Hacer de ettakripte çokça hata eden doğru sözlü birisidir demiştir. El Bani e, Dahi'ul Cami'de sayfa 12'de hadisin zayıf olduğunu belirtmektedir. Ancak bu lafızla böyle bir hadis gelmemiş. Ancak şu hadis var İttakullah eyinemek fındır nerede olursan ol. Allah'tan kork. Ancak en faziletlisi şeklinde bilmiyoruz. Yani diyor ya imanın en faziletlisi. Nerede olursan ol, efendime söyleyeyim. Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Ancak Allah'ın nerede olursan ol, Allah'ın beraber olduğunu bilmen, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Dolayısıyla bu lafı da zayıftır. Ancak mana itibariyle doğrudur. Yani bu manayı O yüzden şerhte yine takip edeceğiz. Şerhini okuyacağız bu hadisin. Evet hocam. Ee, bu tür hadislere binaen bazılarının bir şeyi var. Diyorlar ki, hadislerin e, zayıflığı, sahihliği, içtihadidir. Diyorlar. Yani birisi diyor ki, bir hadis hakkında bu hasendir, birisi diyor ki, bu hadis mevzudur ya da zayıftır. İçtihati, hadisle ilgili İşte diyenler hadisin neresindeler hocam? Yani hadisle ilgili uzmanlıklarıyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Şey değiller. Genelde hadisçi değiller. Çoğunlukla bunu söyleyenlerin hadislerle çok da uyumlu olmadıklarını veya hadislere biraz daha hava ile yaklaştıklarını. Biz bu bilgileri kimden alıyoruz? Hadis ehlimizden alıyoruz. Hadis ehlimizce. Yoksa burada hiçbirimiz Veya şu an hiç kimse bu efendime söyleyeyim e, rivayet zinciri veya efendime söyleyin ceh ve tadil ilmi olmaksızın ya da mesned olmasaydı hadislerin niteliğini bizim önümüze zaten koyamazlardı. Bizim hadimiz hadis ehlimiz bir hadisle ilgili efendime söyleyeyim ne olduğuyla ilgili zayıfsa zayıf, uydurmaysa zaten uydurma, ise sahih efendime söyleyeyim mevkuf mu, merfu mu veya başka neyse mutlaka bunun ilmi önümüze konur. Amel edilebilecek bir durumdaysa veya itibar edilecek bir durumdaysa hadis ehlimizin onu tesvik etmeleriyle, etmelerinden ötürü ey yani güvenirliğini ortaya koymalarından ötürü biz o hadisi alır, onunla amel ederiz veyahut etmeyiz. Yani kimisi Bazen Zahif hadislerle, evet, amel edilir. Bazen leer, hadislerle, et tergib ve terhibte, mesela, usulleri var bunların. Ey teşvik, teşvik ve sakındırmada. Teşvik ve sakındırmada, efendime söyleyeyim, leer, da, mesela, bazen leer, hadisler, Bashka Hadislerin die sled shahit Imam Elbani Rahim Allah, Jurki. Hassan liraili. li liraili. Ey, jij yani had die zaifter asunder. Anjak duur Bashka had die Ey, Hassan. Yani, o man, da Bashka had die sled de olduğu için ona shahit li dan. Eden... Hal salam hem Bu sebeple yani bu Allah'ın izniyle biz burada şu an önümüze tabiri caiz ısıtılmış konmuş yani ya da hazırlanmış konmuş. Elenen elenmiş imamın kitabında oynama yapılmamak için imamın bütün o telif ettiği eser önümüze konmuş ancak onun zayıf olarak aldığı hadisler de burada belirtilmiş. Dolayısıyla bu ilmin ta kendisidir. Yani şu dipnottaki bilgiler asıl kadar önem arz ediyor yani. Tamam? Devam edelim inşallah. Bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse namaza kalktığında yüzünü döndüğü tarafa ve sağ tarafına tükürmesin. Çünkü Yüce Allah onun yüzünü döndüğü taraftadır. Ama soluna yahut da ayağının altına tükürebilir. Bu da müttefekun aleyh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 kendi tarihinde örnek ittifak edilve, ed, ed, ed, ed, e, ettikleri yani ittifak ettikleri kişiler mesela İmam Malik bunlardan biri bir de bir kişi daha Allah'u anam hatırladığım o bunu muttefakun aleyh olarak kabul ediyor. Ancak günümüzde yani kabul edilen evet muttefakun aleyhten kasıt muttefakun aleyhten kasıt e, ey Buhari ve Müslim'dir. Yani iki sahih Sahi Sahihay'ın sahipleri onlar ittifak ediyorlar ve bunu rivayet ediyorlar. Ey yani ikisi de sahih olduğunda ittifak etmişler. Peki şu an muzahiri manasıyla bu hadisi okuduk. Diyor ki tüküreceğiniz zaman diyor. Tüküreceğiniz zaman diyor direkt efendime söyleyeyim e, karşına tükürme. Sonra Sağ da tarafına da... ve yüzünü döndüğü tarafa. Yani yüzünü döndüğün demek ne demek? Direkt karşına. Bulunduğun yer, evet. Çünkü Yüce Allah'ın yüzünü döndüğü taraftadır. Ama soluna yahut da ayağının altına tükürebilir diyor. Bunu inşallah zaten şerite bakacağız. Ama ilk bakıldığı zaman mesela az önce okuduğumuz hadislerle bunu farklı anlayabilir. İşte ilim de buradadır inşallah. Birazdan bunları konuşacağız. Devam edelim. Hadislerin meallerine devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır. Yedi semavatın ve arzın Rabl bu fazlalık ne yazman nusrada ne de fetvalarda vardır diyor. Yani ne demek istiyor bu? Deme ne demek hocam? Bu dipnot ne okudunuz? Demin izah yaptık. Evet. Haluk kardeş bilir yani ne diyor bu dipnotu? Bu fazlalık diyor. Yok bir yerde Yazman nusrada yok. Heh. Şu yok bak. Şu ve arz, arzın yani. Evet. Tırnak o, içinde. He, köşeli tırnak diyor içinde. Diyor ki onun diyor yani Ey İbn-i diyor İbn-i Teymiye rahimahullah'ın e, yazma nusasında ve fetvalarda da yoktur diyor. Yani orada yok. Ancak buraya konmuş yani. Onu bu şekilde ifade ediyor. Belirtiyor. Evet. Bu, bu dipnotları yerleştiren Allah'u alem bu tırnak işaretini bu dipnotları yerleştiren koymuş buraya. Evet. Yoksa bunu şöyle yazmışlar. Yedi semavatın ve arzın Rabbi şeklinde yazmışlar. Bunu tırnak içine, bu kitabı hazırlayan, bize hazırlayan kişi kimse artık o oh, Allah-u Alem almış. Yoksa bunu bu hale getirmişler. Yedi semavatın ve arzın Rabbi şekline getirmişler. Bu kısmını tırnak içine almış. Bu yazma nüsada yok. Ee, ne de fetvalarında yok İmam İbni Teğmen'in diyor. Evet. Söyle anla şuraya Allah-u Alem bilmiyorum. Evet, Yedi semavatın Rabbi, büyük arşın Rabbi olan Allah'ım. Bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, taneyi ve çekirdeği yaran, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren ben nefsimin şerrinden devam et. Bu da aynı şekilde şey yok. bulunamamış. Ve alnından yakaladığın her bir canlının şerrinden sana sığınırım. Sen ilk olansın. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Bir daha oku burayı. Sen, sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Yani buradan kasıt, sen zahirsin, her şeyin üzerindesin. Senin üstünde hiçbir şey yok diyor. Allahumma inneke entel evvel feleyse kablike şey ve entel ahir feleyse ba'deke şey. Ve het waard is, is een het niet boven je is. Want deze maatregel is niet boven je. Het is niet boven je. Het is niet boven je. is niet je. is Resulü boven je. is je. is niet boven je. is je. is Allah Azze ve Celle'nin altındadır. Heh, altındadır. Onun üstünde değil. mahluk yoktur yani. Bu da bir delil abi. Hepsi delil dayım yani. Evet. evet. Devam edelim inşallah. <gülüyor> Sen batınsın, senden öte bir şey yoktur. Gizli yani. Benim borcumu öde ve fakirlikten, muhtaçlıktan beni kurtar. Bu hadisin kaynakları daha önceden yüce Allah'ın evvel, ahir, zahir ve batın o olduğuna dair ifadeler açıklanırken geçmiştir. Aynı bu bunlar bir de Hadid suresinin ilk ayetlerinde de geçer. Yani zahir batın evvel ahir orada da geçer ayet olarak. Evvel ahir zahir ve batın. Evet. evet. evet. Müslimin e, tırnak içinde demiş rivayeti bu yazmanusuda bunu rivayet ettiği şeklinde olduğu gibi Fetvalarda da böyledir. Yazmanın sorularında bunu ilavesi varmış. Buraya Müslüm buraya koymamış. Buraya konmamış bu. Bunu kendisine evet. ilave etmiş. allah ekber. Evet hocam, devam edelim. Yine ashab-ı kiram yazmanın sorada onun ashabı şeklindedir. Fetvalarda da böyledir diyor. Yine ashab-ı kiram zikre derlerken seslerini yükselttiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar kendinize acıyınız. Çünkü sizler ne sağır olan birine ne de gayip birine dua ediyorsunuz. Sizler her şeyi işiten, her şeyi gören Hocam, siz edin ya? ve çok yakın olan birisine dua ediyorsunuz. Sizin kendisine dua ettiğiniz sizden herhangi birinize devenizin boynundan bile daha yakındır. Bu da mütefakkun aleyhmiş. Evet. Yani Buhari'de ve Müslim'de varmış bu da. Evet. Yani ihtiyaç halinde oralara müdahale eder koyuz dedim. Tamam, tamam. Maksat tamam. bütünlük bozulmasın. Evet, devam edelim inşallah. İhsan. Şerh edelim okuduğumuz hadisleri. şerhe bakacağız. İhsan, niçin ihsan? Çünkü bu bir ihsan makamıdır. Hani diyor ya, hani Allah seni görüyor. Sen onu ne kadar görmüyorsan o da onu seni mi? gördüğüne Bilmem iman etmendir. İlk zayıf diyerek aldığımız bir hadis vardı ya. Efdelül imanu anta lemmalaha ma hakki hayfu mekun. Yani nerede doluysan Allah senin olduğunu bilmendir. Yani diyor, bu ihsan makamı gibidir. Yani onu seni gördüğünü bilmendir. Her Hı. saat ne kadar sen onu görmüyorsan da onu onu biraz açalım. İstersen bitire bitirme güzeliz. Yani fazla bir şeyimiz yok. Az şey yapalım inşallah. Evet. İhsan, imanın en faziletli hali bilmendir. Hadisi, imanın en faziletli halinin ihsan ve mürakab mürakabe. Yani gözetilmek. Kişinin Allah Teala'nın gözetimi altında olduğunu bilmesi, makamı olduğunu göstermektedir. Bu ise kulun onu görüyormuşçasına Rabbine ibadet etmesidir. Nerede olursa olsun Yüce Allah'ın da kendisiyle birlikte olduğunu bilmesidir. Her ne konuşur ve ne yaparsa mutlaka Yüce Allah'ın kendisini görmekte ve gözetlemekte olduğunu bilmesidir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ne işte olursan ol, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve siz her ne yaparsanız yapın, O işe daldığınızda biz mutlaka üzerinize şahidiz. Yunus suresi 61. ayet. 20'den. Şüphesiz ki kul bütün hallerinde bu beraberliği hatırından çıkarmayacak olursa, Yüce Allah'ın kendisine yasaklamış olduğu bir yerde görmesinden ya da yapmasını emrettiği bir işi yapmadığını tespit etmesinden çekinir. Yani utanır. Bu durumda böyle bir birlikteliğe inanç onun Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmasına ve yerine getirilmesini emrettiği işleri zahiren ve batinen en mükemmel şekilde yapmakta elini çabuk tutmasına yardımcı olur. Özellikle kul ile Rabbi arasında bir sesleniş ve en büyük bağı teşkil eden namaza başlaması halinde bu böyle. Bu durumda kalbi huşu ile dolar, Yüce Allah'ın azamet ve celalini hatırlar. Namazın dışındaki hareketleri azalır, önüne ya da sağına tükürmek gibi Rabbine karşı güzel olmayan ve edebe aykırı davranışları olmaz. Sizden herhangi bir kimse namaza kalktığında diye başlayan hadisi şerif, Allah'ın namaz kılan kimsenin kıblesi tarafında olduğuna delildir. Şeyhül Usta İbni Teymiye Rahimahullah El Akıdetül Hameviyye adlı eserinde şöyle demektedir. Şüphesiz ki hadis zahiri üzeredir ve haktır. Şanı yüce Allah arşın üstündedir ve o namaz kılanın karşısındadır. Hatta bu vasıf mahlukat hakkında da böyledir. Çünkü insan şayet semaya, güneşe veya aya dua edecek olursa şüphesiz ki sema, güneş veya ay onun üzerinde bulunur ve aynı şekilde bunlar yüzünü döndürdüğü tarafta bulunurlar. göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın hadisi de Yüce Allah'ın ilk yani el-evvel ahir ve zahir ve batın isimlerini ihtiva etmektedir. Bunlar Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunları herhangi bir kimsenin Başka bir söz söylemesine ihtiyaç bırakmayacak şekilde açıklamıştır. O, Rabbinin isimlerini ve bu isimlere delalet eden anlamları bütün yaratılanlar arasında en iyi bilendir. Dolayısıyla ondan başkasının sözüne kim olursa olsun iltifat edilmez. Yani diyor ki, Allah geçen door ismini de ol, Bizzat Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şerh etti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi el-evvel ismini şerh etti mi arkadaşlar? Ne demekmiş el-evvel? Şey el-ahir ismini Aisset Meslem şerh etti mi? Ne demekmiş el-ahir? Allah Resulü Sallallahu salam, el Sellem zahir ismini şerh etti mi? Neymiş el zahir Batıl isimli şerh etti mi? Neymiş? Batıl. Onda gizli bir şey yokmuş. Ve lesedunke şey. Ey senden başka hiçbir şey yok yani. Senden başka. Şimdi Aisset mesulemin şerhi dururken diyor. Onun dışında diyor kimsenin şerhine itibar edilir mi? Edilmez. Edilmez. Yani ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi zahiri en üstte oluş olarak açıkladı. Her şeyin üstündesin sen dedi. Sen her şeyin üstündesin senin üstünde hiçbir şey yok dedi. Feleysa fawka şey. Dolayısıyla artık bu bitti biz buna böyle iman ederiz. O demi ki ey yani kıbleye veya sahrınıza tükürmeyin. Aynı diyor ki ne güneşe ay'a tapan birisi diyor. Güneşle ay da onun üzerindedir. Ancak onlara tapıyorsa yine onlara yönelir. Ey hem karşısındadır hem üstündedir. Dolayısıyla İbn Taymiyyah rahimehullah diyor ki ne bu Zahiri manasıyla, yani bu hadiste kast edilen zahiri mana neyse o kast, aynıdır diyor. Yani zahiri manasını üzere alırız ve haktır diyor. Allah Azze ve Celle diyor, kul namaz kıldığı zaman onun karşısındadır. Ancak bu demek değildir ki, onun üstünde değildir yani her şeyin üzerinde olan. Keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde. Ancak buna iman ederiz. Devam edelim. Yine hadis-i şerifte Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dilekte bulunmadan önce Yüce Rabbimize nasıl övgülerde bulunacağımızı da öğretmektedir. O bu hadisiyle Yüce Allah'ın her şeyi kuşatan umumi ve kapsamlı rububiyetini söz konusu ederek onu övmekte, onun kullarına hidayet ve nuru getirmiş olan Üç kitabı indirmiş olmasında müşahhaslaşmış özel rububiyetini belirtmekte nefsinin ve yaratılmış olan ve kötülük verebilme imkanına sahip her varlığın şerrinden ona sığınmakta ve hadisin sonlarında da borcunu ödeyip kendisini ihtiyaçtan kurtarmasını dilemektedir. Rububiyet ne demek İbrahim? Yani rububiyet Yüce ya Rabbimizin. Basılıyor. Yüce Rabbimizin e, Yüce şey Rabbimizin Rab. Rab. sıfatlarıdır. Yüce Rabbimizin kendi sıfatlarında birlenmesine rububiyet diyoruz. Rab yani, Her, Rab. yani ne demek? Yüce Rabbimizin e, rububiyetinde birlenmesi şu demektir. Rabb, rububiyet Yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. Yani kendi fiillerinde birlenmesi pardon, öldürmek, Diriltmek, efendim hastalara şifa vermek, yaratmak, Rızık. rızıklandırmak. şu bu, Bunlar kimin? Bir ilahın işleridir. Süper. Dolayısıyla yüce Rabbimizin bu konuda birlenmesi rububiyet tevhididir. Bir de uluhiyet, var, değil mi? Bir de, uluhiyet tevhidi evet. var. Uluhiyet de kulun İbadet. İbadet. kendi İbadet. fiillerinde Rabbimizi İbadet. birlemesidir. Evet. Dikkat edin, rububiyet yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi yani yağmur yağıyor ben bileceğim ki bunu Rabbimiz yapıyor He, rızıklandım ben bileceğim bunu Rabbimiz yaratıldım bileceğim ki bunu Rabbimiz ey bu konuda ona hiçbir ortak koşmayacağım onun fiillerinde birlenmesi rububiyettir benim fiillerimle onu birlemem ey namaz oruç had zekat, dua vesaire vesaire bu da uluhiyet tevhididir. ey Kul kendi fiilleriyle Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsa, rububiyeti yerine getirirse, uluhiyeti yerine getirirse, isim ve sıfata hakkıyla iman ederse Allah'ın izniyle la ilahe illallah anlaşılmış olur. Anladınız? Bir de ubudiyet var mı? Ubudiyet ibadettir yani. Evet. İbadet manasındadır. Dolayısıyla o zaten uluhiyetin içerisindedir yani. Sadece biz diyoruz ki tek mabud odur. Uluhiyette Allah'ı birlemek zaten budur. Hani siz bakmayın birilerine zati sıfat yani, e, su, 6, 6 subut su, 8 falan işte şöyle böyle isim sıfatı atıyorlar bir kenara. Evet, evet. Uluhiyet, rububiyeti işliyorlar. Evet. Dolayısıyla tevhid bu üç kısma ayrılır. Rububiyet. Nedir rububiyet? Yüce evet. Rabbimizin evet. kendi evet. fiillerinde evet. birleşmesi. Uluhiyet. Nedir uluhiyet? Kulun evet. kendi evet. fiilleriyle evet. Allah'ı birlemesi. Evet. Üç, isim ve sıfat. İsim ve sıfat. Ey Kur'an ve sünnetin haber verdiği isim ve sıfatlara... Doğru bir şekilde inanmaktır. Evet. Burada la ilahe illallah tamam olur. Yani hakkıyla iman edilmiş olur. Bir de şu son okuduğu bölümde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dua yaptı. Ve bu duasında yapacağı bu duada Ayy sallallahu aleyhi ve sellem evet, e, Bulunmadan önce Rabbimiz'i övgülerde bulunacağımızı da öğretmektedir. Onu dedi ki Ayy sallallahu aleyhi ve sellem اِقْدِعَنْ <gülüyor> مِدَّيْنِ Wagniini, minnefak, meni fakkere liktar me borgjummo, ze, ze, borcumu ze, öde, yani ze, ze, ze. dedi. Ancak bunu yapmadan önce ja, ze set me ze, ze set me ze, ze set me ze, ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ve ze ze ve bunları şerh etti. Övdü, övdü, övdü, övdü. Ondan sonra dedi ne Tevrat'ı, Kur'an'ı, İncil'i indiren ve böyle bunları saydı. Aisset meselam sonunda böyle bir dua yaptı. Burada diyor aslında bize bir adab da öğretiyor Aisset meselam. Dua adabı. Dua edileceği zaman hani biz diyoruz ya en basiti hamd, salavat, sal salavat getirmek, ondan sonra istekte bulunmaktır. En basiti. Aisset meselam bu dua hangi duadır? Sünnetteki yeri de var bu duanın. Bu dua nerede okunan bir dua arkadaşlar? Yatmadan önce Resulullah Aleyhisselatü yaptığı bir duadır bu. Tamam? Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu yatmadan önce yapıyordu. Yatağına girdiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'in yaptığı bazı şeyler vardı. Mesela Ayet-i Kürsi'yi okumak, İhlas Felaknas Suresini okuyup üfleyip vücuduna mehs etmesi, ondan sonra Emene Resulü'yü okuması, ondan sonra Efendime söyleyeyim, ee, Aïsat was er defa Subhanallah de defa Aïsat was defa niet in de Hamdul, Aïsat was er niet in de Subhanna, Aïsat was er niet in de Subhanna. Aïsat de buydu. Yatmadan önce er yatağa girmeden de mi Aïsat yatağa girdikten yatağı, sonra mı? de Subhanna. Aïsat was er niet in de Subhanna. Aïsat was er niet in niet in de Subhanna. Aïsat was er niet in olabilir o, Öncesi abi. orası fark etmez o, o ya, tabii ki mesela mülk suresi gece okunur yani yani gece derken yani yatmadan önce okunur ama adam yatağında mı okur şimdi camide okuyorlar bunu yanlış yapıyorlar camide okuyorlar he şafiiiler camide okuyor hanefiler hiç okumuyor hanefiler emenen resulü okuyor son iş emenen resulü okumuyorlar diyor okuyorlar yani hocam emenen rasulü de yatmadan önce okunacak o zaman e, yani yani camide okuyorlar okumak için okumak evet Evet hocam bu son Yok, hocam bölümü yani, okuyun da çay gelecek. Yani hocam siz uyusanız da ben şey yapmam yani söz söyletmem yani hemen hemen savunurum. Evet Allah e, Hanefi arkadaşlar savunmaya <gülüyor> geçtiler. Evet buyurun. <gülüyor> evet. Ey insanlar kendinize acıyınız hadisi şanı yüce Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunu ve seslerini yükseltmelerine var var var. ihtiyacının bulunmadığını ifade etmektedir. Yani ne olmuş arkadaşlar? Yani <gülüyor> yani e, zikir yaparken sahabeler böyle seslerini yükselttiler. Zikirde böyle. Yani <gülüyor> Böyle toplu zikirde demiyorum. Ha, yanlış anlamayın. Böyle toplu zikir yapmıyorlardı. Aslında evet. namazdan sonraki sünnet imamın arkasında kılarken bile imam selam verdikten sonra Stagfirullah, stagfirullah, stagfirullah. Allahumme entes salam wa minke salam. Tabarak de yadel celali vel ikram. Der. imam." Müezzin demiyor. Yüksek sesle bunu söyler. Herkes kendi de söyler. Mustakil olarak. Sonra. La ilahe illallahü vahdehu la şerike. Lehu'l mulkü ve lehu'l hamd ve hu'u ala kulli şeyin kadir. Kendi işiteceği kadar söyler. Her söylemeye biraz da sesi yükselir. Allahumma la mani ali ma ve la muafiyah. Demek ki. Sesler çok heel bu zikir esnasında. keer vesselam onlara een. Hij zegt, "Mashallah, ki ey insanlar. goed." ala enfusikum. Kendinize acıyınız dedi. Yani kendinize niye eziyet ediyorsunuz? Kendinize acıyınız. Fe goed." la ted'u "Mashallah, ze zijn zo goed." Hij zegt, "Mashallah, bir zijn zo goed." dua zegt, "Mashallah, ze zijn zo goed." Hij Hani sesinizi zor işittireceğiniz birine seslenmiyorsunuz dedi. Yani niçin kendinizi paralıyorsunuz? Yani bu boğazınızı yırtıyorsunuz anlamında mı? He he he yani <gülüyor> hani adam diyor ya. Hani bazı şovmen hocalar var. Allah bizim açtaza millet de zaten aşık böyle. Diyor. Aslında bu sünnete aykırıdır. Duanın adabına aykırıdır. Birin merasimleşmesi şeklinde mavi. Eee kendi işiteceği kadar. Mesela Bu her şey de böyledir. Kur'an'da da böyledir. Kur'an yani, okumada şunda bunda. Hani. Yani mesela birisi mesela dua ediyor. Diyor ki ne? ya Rab. Ellerini açmış diyor ya Rab. Dua ediyor yani. Yani sanki haşa yani Allah'a kızıyor gibi yani. Allah-u Sallallahu aleyhi ve ona geliyor diyor ki ne? Yavaş ol yavaş diyor. Sen diyor sağır birine seslenmiyorsun. Adabı görüyor musun? Ayet. Ne diyor? Evet. Evet. evet. Ja, dat geleden. Ainen. Aman, adapter Bunda. Doe bir adab olarak sessiz alınmıyor mu kardeş? Evet. İnne ma tedu'oon semiyan bacira. Siz diyor işiten ve gören birine dua ediyorsunuz diyor Ali Satt Masalem. Niçin diyor kendinize böyle yazık ediyorsunuz? İnne lizi tedu'oonu aqrabu ila ahadikum. Sizin diyor o dua ettiğiniz var ya Sizden birinize Şunun kadar yakındır Min unukirahileti Ey şah tamarından Daha yakındır diyor aleyhissalatü vesselam <gülüyor> ne? Yok, yok. Mi? Evet. Pardon herhangi birimize devenizin da, boynundan Devenizin de, boynundan de, bile, bile daha yakındır de, ha. Ha. O, o da size... Orada da konu aynı Eee Doğrudur. O şah zamanından daha yakın. Şimdi zayıf. burada e, yani deve hani devenin üstündeyken en yakın şey size devenin boynudur. yani O yüzden diyor. O size ondan daha yakındır. Yani burada bir benzetme yani. Yoksa onun mesafesi gibi bir mesafe değil. Ey o size yakındır. Neyle yakın arkadaşlar? İşitmesiyle, görmesiyle, bir de bilmesiyle, ilmiyle. Dolayısıyla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 Hadis-i şerifte söz edilen yakınlık kuşatıcılık, ilim, işitme ve görme anlamıyla bir yakınlıktır. Yani burada kastedilen yakınlık neymiş bir daha? Kuşatıcılık. Yani Allah'ın bizi kuşatması. Ilmi, evet. İlmi, ilmi, işitme, işitmesi ve görme anlamı ve görmesiyle bir Allah bize yakındır. Tamam? Onun kullarının sıfatlarıyla oluşuna aykırı değildir. Onun kullarının evet. üzerinde Evet. Zatıyla bir... her şeyin üstündedir. Kuşatması diyor. ...ilmi, işitmesi ve görmesiyle her şeyin üzerindedir. Ve hadihi ve allahu alem. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alayeni Muhammed. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.